Muhterem efendim, üstadımızın etrafındaki insanlar için tabi'in dönemi hariç bu kadar büyük insan yetişmemiştir deniyor. Üstadın talebelerini büyük yapan özellikler nelerdir? Belki kamil insan adına, insanın kamil adına, belki ihlas kahramanları adına, belki adammış ruhlar adına ortaya konan evsaf neyse bence şimdi kafanızı derleyip toparlayıp, Mükemmel insan, adanmış insan, adanmış ruh, hakka adanmış gönül, hakikat aşkıyla gerilime geçmiş insanlar, ilim aşkıyla gerilime geçmiş insanlar, çerçevesinde ortaya konmaya çalışan, o fotoğraflarda ne görüyor, ne anlıyorsanız, odur yani, o insanlarda bulunan şeyler. Ama bazı dönemlerde bazı şeyler biraz daha hususiyet kazanır, öne çıkarlar bu değerler, değerler üstü kıymete ulaşır. Yani diyelim ki bir fedakarlık önemli bir sıfattır, bir sadakat önemli bir sıfattır. Bir civan mertlik çok önemli bir sıfattır. Bir hadiseleri çok iyi kavrama, değerlendirme çok önemli bir sıfattır. Aynı zamanda feragat hissi kendi için yaşamama, insanlık için yaşama, milleti için yaşama, dini diyaneti için yaşama yaşamayı milimi milimene, Cenab-ı Hakk'ın rızasına muvafık götürmeye çalışma, bunların hepsi değer ifade eden şeylerdir. Allah'ından da de değer ifade eden, Kur'an'ın ve sünnetin değer verdiği şeylerdir. Bütün enbiya da bunlar değerdir diye üzerinde durdukları şeylerdir. Ancak dönemden döneme bazı şeyler biraz öne çıkarlar. Mesela küçük bir iki şeyden misal verecek olursak, devrisalet penai gibi, bir dönemi düşünün, bir saadet asrını, nur çağını düşünün. O dönemde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesajı La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyin diyor. Kendini La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedirtmeye adamış olma en büyük vazife. Yani o gün ve cahidu fillahi hakka cihadi. Allah yolunda hakkını vererek cihad edin, hakkıyla cihad edin. Allah sizi seçtiğine göre, size de hitap ediyor mu yani. Siz şayet ihsan-ı ilahi olarak bir vazifeyi omuzunuzda hissediyorsanız, tabir-i diğerle kendinizi bir hizmetin içinde bulmuş iseniz şayet, bir akıntının içinde kendini görmüşseniz, düşünmeden, taşınmadan bu mevzuda bir ceht ortaya koymadan kendinizi bu işin içinde bulmuşsunuz. Ve nitekim hanginiz yüzeşli hayatınıza baksanız, Kendinizi hep böyle bulursunuz. Yani bir gün yoldan geçiyormuşsunuz. Bir çağrıya, bir işarete kalmış, içeriye girmişsiniz ve içeride kalmışsınız, isabetli bulmuşsunuz. Dolayısıyla burada bir iştiva var, bir istifa var. Enbiya ölçüsünde olmasa bile belli ki Cenab-ı Hak seçmiş yani. Alem içinde sizi bu payeyle serfiraz kılmış. Demiş ki benim adımı yüceltme vazifesini size veriyorum. Zatı Zülcelal'in namı celileni bayraklaştırma meselesi ne kıymet ifade ediyorsa Allah indinde o kıymeti alacaksınız. Şimdi devr-i risalet fena idi. İlahi kelimetullah. Kelimetullah nedir? işte? la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. İlahi kelimetullah onu yüceltme, bayraklaştırma diyoruz. Şehbal açmasını sağlama diyoruz her yerde. En yüksek burçlara ona asma falan diyoruz. Ne derseniz deyiniz. Bunlar tasvirden ibaret şeylerdir. Bunu yapma öne çıkıyor yani. O gün mesela bir insan çekilse bir yere dese ki ben burada madem Mekki'dir ayetlerde Mekke'de nazil oluyor ve üstüp Mekki'dir espri Mekki'dir ne kadar namaz kılarsanız olur yine namazın hakkını veremezsiniz. Ben her gün 300 rekat namaz kılacağım ila kelmetullah yapmayacağım ben deseniz o zaman öne çıkarmış bir meseleyi siz arkaya çekmiş olursunuz. O şahsi bir ibadettir, öbürüne gelince ona çok ciddi Hakkullah taalluk ediyor, dinin hakkı taalluk ediyor. O gün misyon onun üzerinde temerküz ediyor. Şimdi o günden bugüne sıçrasanız, günümüzde de nedir yani? İmam-ı Gazali Hazretleri döneminde olduğu gibi değil yani, bir batinilik var da mesela karmatilik çıkıyor. Bir o dönemde itizali hareket var, güçlenmiş biraz da, 5. asır. Yani o da bir yönüyle böyle preslene preslene biraz daha cendereden geçmiş, daha bir güçlenmiş. Kendi çağındaki düşünce akımlarıyla hesaplaşacak hale gelmiş. Böyle bir dönemde siz de olsaydınız herhalde o istikamette imali fikirde bulunurdunuz. Bir diğer taraftan diyelim i̇bn Rüşd gibi veya işte Farabi gibi yine Hz. İmam'a göre i̇bn Sina gibi kimsede din İslam adına bazı şeyler söylüyorlardır. Bunlar çarpık düşüncelerdir. Günümüzde milyonlarcası kuyruğunu dikmiş geziyor toplumun içinde. Hazreti o dönemde bu düşüncelere münhasır olmak üzere bir mücadele gerçekleştiriyor. Talebelerini ve bir dönemde Nizamiyenin başında İmamül Harameyinden sonra bulunuyor. Nizamül Mülk'ün Bağdat'ta açtığı Nizamiyenin başında bulunuyor. Bu dönemde bütün himmetini bu batıl anlayışlara karşı Kullanıyor, o istikamette ciddi bir mücadele veriyor, onun mücadelesi o istikamette ve فِي اللّٰهِ حَقَّ جِحَادِ هُوَيْشْتَ بَاكُمُ Madem Allah sizi Tustan seçti, Bağdat'a getirdi ve burada da bu medresenin yani Darül Fünun üniversitenin, külliyenin başına getirdi, koydu. Çağın en önemli ilim merkezlerinden birisi, onun hakkını verin demektir. Çünkü Allah sizi seçti bu işe diyor. Olun gibi o mücadelesini o istikamette veriyor. Ama yer değiştirseniz, onu bu çağa getirseniz o çağını okuyacaktır. Çağını iyi değerlendirecek, çağını iyi yorumlayacaktır. Herhalde o zaman karmatilikle uğraşmayacaktı. Hasan Sabbahla uğraşmayacaktı. Mutezile ile uğraşmayacaktı. Cebriye ile de uğraşmayacaktı. Eş'ari anlayışını teyit için uğraşmayacaktı o zaman doğrudan doğruya. İman meselelerine müteallik problemler olduğundan, doğrudan doğruya imanın sadrına hücum olduğundan dolayı himmetin o noktaya teklif edecekti. Ve zamanda o dönemde olsaydı onun yaptığı şeyi yapacaktı. İmam-ı Rabbani ile yer değiştirseniz o zaman Hindistan'da dualizm gibi bir şey yaşanıyor. Ali Ekber Şah Sanskritçe gibi bir din teklif ediyor. Biraz diyor Hristiyanlık alalım, biraz Müslümanlık, biraz Yahudilik. Biraz Hinduizm'den bir şeyler alalım, bunun içine katalım. Böyle herkesin sevdiği bir şey olsun burada. E böyle bir dönemde Hazret'e düşen şey, bir de batıl, biraz onların o yogizminden, biraz işte batı mistizmi falan olmuş. Bunlardan mülhem, orada o parapsikolojiye ait bir kısım şeyler oluyor. Onlara karşı bir mücadele veriyor Hazret. ehl Sünnet ve Cemaat akidesine göre nasıl bir tasavvuf telakkisi olması lazım? Nasıl bir üluhiyet esrarı işte ortaya konması lazım. Nasıl bir üluhiyet telakisi ortaya konması lazım? Himmetini o noktaya teksif ediyor. Vereceği mücadeleyi o noktada veriyor. Çünkü o dönemde önemli olan şeydir. O öne çıkıyor yani. O dönemde. Elbette ki herkes namazını kılıyor, orucunu tutuyor. Selefi salihine karşı duygu ve düşünce sarsık olduğundan dolayı Hazret daima asabı ı kiramı nazara veriyor. Ve zannediyorum onun şeyidir yani onun tesiridir. Arkadan gelen üç asır sonra Şah Veliyullah Dehlevi geliyor himmetin o noktaya yani şer'in kaynaklarına teksif ediyor. Bakıyorsun Abdullah Dehlevi geliyor şer'in kaynaklarına teksif ediyor. Ondan sonra o şeyler geliyorlar. Hayatu Sahabe yazan insanlar. Onlar da sahabenin hayatını nazara vermek suretiyle doğru çizginin o çizgi olduğunu insanlara hatırlatıyorlar ki onları ben gördüm şahsen. Onlarla beraber dolaştım. Da. Şimdi demek, bazı zamanla göre bazı önemli vazifeler, birisi bir adım geriye çekiliyor, öbürü bir adım ileriye gidiyor. Yani şimdi günümüzde önemli olan şey nedir? Fen ve felsefeden gelen bir küfür vardır, bir dalalet vardır. Allah'ın inkar edilmesi vardır. Hakaki diniyeye taarruz vardır, tecavüz vardır. Haşa, din modası geçmiş, antik bir şey gibi görme vardır onu. Müzeye konması gerekli olan şey gibi. Dinin yeniden terü taze bir şey olduğunu ortaya koymayan büyük vazifedir. Şimdi Hz. Bediüzzaman ortaya çıkınca bu mülazayla çıkmış. Bu dinde bir sakatlık olursa insan tasavvuflama, savufla kurtulamaz. Bir kere temelde siz, yani çürük bir zemin üzerine binanızı kurmuşsunuz, blokajı olmayınca o bina çok küçük bir sarsıntıyla yıkılır. Nitekim günümüzde ortaya çıkıyor statiği bozuk olan şeyler. Hemen yıkılıyor, içindeki insanları da alıp götürüyor. Konya'daki şeyi size hatırlasın, bunun gibi. Onun için bütün himmetini, esasatı diniye teksif ediyor. Orada diyor, bir hatar olursa diyor, orada bir açık olursa şayet, yani diğer taraflardaki mükemmeliyet onu tamir edemez. Ve bir yerde açıktan açığa konuşuyor. Esas din diyor, hakiki diniye diyor, şeriat diyor. Onda kusur olunca cennete girilmez diyor. Tasavvuf cennete giren çoktur ama fakat e, dinsiz, diyanetsiz cennete girilemez. İmansız cennete girilemez. İman üzerinde imatini teksif ediyor. Şimdi Bediüzzaman'ın ortaya atılırken ortaya koyduğu, vazettiği meseleler nelerse, o meseleleri çevresindeki insanlar çok iyi kavramışlar. Bir kere mükemmel bir idrak var. Yani onu öyle görünce diyelim ki bir Hulusi Efendi bir Sofi arıyor ki ona intisap etse kalbi ve ruhi hayat itibariyle inkişaf etsin, onu arıyor. Yanına gelenlerin çoğu da hani seni bir ehli kemal zannediyorduk, öyle geldik. Bize bu değil de bu türlü şeyler değil de daha ziyade Kemalati i insaniye adına bir kısım dersler lazımdı, ona ihtiyacımız vardı filan diyorlar, öyle geliyorlar. Bu onlara anlatıyor, kendi durumunu anlatıyor, misyonunu anlatıyor. Günümüzdeki vazifenin ne olduğunu anlatıyor. O insanların hepsi, onun o düşünceleri sayesinde ikna olmuş insanlardır, kanaat etmiş insanlardır. Varlarını, yoklarını o istikamette feda edecekler. Yine bir fedakarlık sergileyecekler. Fedakarlıkları, işlerini, güçlerini bırakacak adeta. Onun yazdığı şeyleri istinsa edecek, etrafa dağıtacaklar. Derlerdi o gün, baş talebelerinden bir tanesi, Odasının kapısını da ördürmüş, odasının içinde ihtiyaçları orada. Bir pencereden yiyeceğini veriyorlar, ihtiyacını da orada görüyor, yazıyor durmadan. 15 sene böyle devam etmiş. buna çok büyük fedakarlıklardır yani. Bunlar böyle, o Ayyaş'ın zincirler içinde geçirdiği 10 sene gibi bir sene gelir bana. Velid İbni Velid'in Halid'in abisidir bu. Velid İbni Muire'nin oğlu. Zincirin içinde geçirdiği ömür nasıl çileli. Ama o sebatkârlığı nasıl onu yükseltiyor, amudi, Allah'a yaklaşılıyor? Öyle bir şeydir o. Diğerler de öyle yapıyor yani. Rütbelerini ayaklarının altına alıyorlar o dönemde. Yapılması gerekli olan şeyler bunlardır. Bir mektep talebesi gibi onun yazdığı risalelerin hepsinin özetini çıkarıyorlar. Varlı layıkaları bu mevzuda örnek teşkil eder. Hepsi zapt edilmiş midir, edilmemiş midir? Varlı layıkaları bilir. Neden sonra Sait abi marifetiyle ortaya kondu? Emirdağ laikalarının 66'da ortaya konduğunu hatırlıyorum ben. Tavsiye edildiği bir dönemde ben Ankara'da bent teresinde kalıyordum. Şahit olmuştum o meseleyle. Yani sonradan oldu bunlar. İyi, e, kayıp olan şeyler acaba çok lüzumlu şeyler miydi? Ben zannetmiyorum yani. Onun talebeleri öyle vefalı idiler ki, çok küçük bir şeyi bile yani. Bana birisi şunu söyledi. Dedi ki bu sözler hiç değiştirmemek lazım. Bunlar olduğu gibi her birisi... Böyle abu hayat gibidir, zemzem gibidir, kevser gibidir dedi. Mesela bir söz şey söylüyor ki zor söylenir. Sus kainat mescidi, aynen bunu söyledi bana. Kainat mescidi kebirinde Kur'an kainatı okuyor. Onu dinleyelim, onu vültüzeban edelim. Evet söz odur ona derler. Hak olup haktan gelip hak diyen ve nuran hikmetin neşreden yalnız odur. Yani Kur'an'dır diyor. Bu açıdan ona karşı çok ciddi bir vefan ifadesi olarak ağzından ne dökülüyorsa yazıyorlar. Hatta o kendisi bir yerde yani belli bir mülazayla hitap esnasında yani bir kelim olarak bir kelime koymuşsa konmasa da olur o. Onu bile orada tekrar ediyorlar yani öyle ciddi bir vefayla. Bu açıdan ben çok şeyin zayi olduğuna olacağını ihtimal vermiyorum. Yani çok ciddi işin arkasındalar. Hiçbir şeyi zayı etmeme kararındalar. Bu da bir vefa hissidir işlerini güçlerini bırakıp gelip onun etrafında kümelenmeler bir vefa işidir. Bir iki tane karar arz edeyim size. Geçen de arz etmiştim. Üstat Hazretleri kitaplarını bastıracağı zaman bu bir teksir makinasında Kur'an hatıyla basılmadı olabilir ama mesela o gün için 50 banknot lazım. 50 banknot yok. Neden sonra 58'li yıllarda latin harfleriyle basılıyor. ile 58'li yıllarda basılıyor. O zaman o zamanın bahtiyar bir devlet adamı, çok küçük bir yardımda bulunuyor. Basılıyor yani o sözler, basılıyor. Cenab-ı Hak, defteri hasenatına kaydısın onun da bu dönemde. Tahir abi az bunu sezer sezmez hemen kendi köyüne gidiyor. Köyün için ilan ediyor. Benim tarlam satlıktır. Diyorlar ki abi mevsimi değildir belki. Bunlar fiyatını vermezler insanlar bugün. Beklesen şöyle yapsak, böyle yapsak, artırsak, ne yapsak, ne demek diyor. Üstadım orada kitabını bastıracak parasızlıktan kıvranıyor. Ben burada böyle yapacağım. İşte bu çok büyük bir fedakarlıktır. Zannediyorum evini, çoluk çocuğunun içinde barındığı evini bile satmak icap etse, tahir Mutlu rahatlıkla satar. Ve sonra da gönül mutluluğuyla dönüp oturur. Bu bir kare. Bu karede siz okuyun yani. O gönül insanın fedakarlığını okuyun. Vefasını okuyun. Adanmışlık ruhunu okuyun. Sungur abi... En üstlerden mezun birisi mektepte öğretmenlik yapıyor. Kaçıp kaçıp Üstad'ın yanına geliyor. Evli çocuğu oluyor o esnada. Babası gelip götürüyor. Yine kaçıp geliyor Üstad'ın yanına. Kaçıp geliyor Üstad'ın yanına hizmet ediyor. İlkler gibi değil ama bu orta dönem talebelerinden. Yani Afyon hapsinde var. Denizden sonra oluyor. Daha sonraki dönemde hep bulunuyor onlar. Yani o Ceylan abi, Bayram abi. Zübeyir abi hepsi bulunuyorlar bunların. Defaatla ve baba Sungur abiye düşman olmuştu adeta. Hatta oğlu da oğlu işte babası olmanın evde Ahmet. Nur Sungur'un abisi. O neyse ki bir düşüyor nasıl düştüğünü bilemiyorum da gözü sakattır onun. Mühendis, arkadaşlarımız tanırlar. Annenin içinde de bir uktu oluyor. Kendi annesinin içinde de bir ukde oluyor. Babanın içinde de bu ukde. Ben 66'da İzmir'e geldiğimde Tumur abi geldi dedi ki Fatullah kardeş dedi babam buralarda bir yerde bir imamlık istiyor. Tavasut eder misin? Ben Yaşar hocaya bir mektup yazdım. Sağolsun hoca da o Cuma ovası oralarda bir yere bir köye imam yaptı bunu. Bana geldi dedi ki Allah razı olsun dedi. Hayatının sonunda böyle bir iyilik gördüğünden dolayı içi ısındı dedi babamın. Düşünün yani bak aradan seneler geçmiş yani bir kırklı yıllardan düşünün o güne kadar. Onca yıllar geçmiş, o insanın içinde hâlâ ukde var ama o insanlar hiç diri etmemişler yani. Kaçmış kaçmış gelmişler, annesi var, eşi var, çocuğu var, kaçmış kaçmış Üstad'ın yanına gelmişler. Ve hepsi de böyledir bunların, hepsi de fedakardırlar. Rübeyr abinin dediği gibi hayatlarını yolda bulmadıkları için seve seve istendiği zaman verecek kadar doğum mevzada o günün şartları öyle bir fedakarlık istiyordu, öyle bir cehd istiyordu. Onlar da konumlarının farkındaydılar. وَجَاهِدُ فِي اللّٰهِ cihadi جِحَادِهُ هُوَ اَجْتَبَاءُكُمْ Allah tarafından seçilmiş olmanın farkındaydılar. Seçilmiş olmanın hakkını yerine getiriyor. Ve çağlarının gereği nasıl bir mücadele vermek icap ediyorsa mücadele veriyorlar. Bugün o mücadele hangi buğutlarda cereyan edecekse Bugün hakk ile cihad ölü olacaktır. Bugünün seçkinleri de mücadelelerini ve istikamette vereceklerdir. Dolayısıyla küçük teferruata ait bazı şeylerde değişmeler olsa da fakat temelde esasen nedir mesele? İlahi kelimetullah'tır. Dini mübini İslam'ın insanlığa duyurulmasıdır. Herkesin şöyle böyle İslam'dan nasip almasıdır. Ve bu mevdu da Cenab-ı Hak kime ne güç vermişse, ne iktidar vermişse esbabı hesaba katarak konu istikamete değerlendirmesidir.